Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamberimiz Miraç'ta Rabbimizi gördü mü? Bu hususta alimler arasında farklı görüşler ortaya konulmuştur. İhtilaf vardır. Ancak e, daha sahih olan görüşü ben aktarmak istiyorum. Rabbimiz e, Enam Suresi 103. ette Şöyle buyurmaktadır, gözler onu göremez, o ise bütün gözleri görür. Hazreti Ayşe annemiz işte bu ayeti delil göstererek şöyle bir rivayette bulunuyor. Mesruk diyor ki, radıyallahu anh, ben Ayşe radıyallahu anh'a dedim ki, Ey anneciğim, Muhammed aleyhissalatu vesselam Rabbini gördü mü? Ayşe şöyle dedi, Söylediğin söz tüylerimi ürpert, ürpertti. Sen şu üç şeyi bilmez misin ki? Kim bunların meydana geldiğini sana söylerse yalan söylemiştir. Kim sana Muhammed Aleyhisselam Rabbini gördü derse şüphesiz ki o yalan söylemiştir. Hz. Ayşe bu sözlerden sonra şu ayetleri okudu. Gözler onu görmez, o ise bütün gözleri görür. Başka bir rivayette de İkrime radıyallahu diyor ki Abdullah İbni Abbas dedi ki Muhammed Rabbini gördü. Ben de ona dedim ki Allah gözler onu göremez. O ise bütün gözleri görür buyurmamış mıdır? Abdullah İbni Abbas ise şöyle cevap verdi. Vay senin haline. Bu durum Allah'ın nuruyla göründüğü zamandır. Görülen O'nun nurudur. Allah'ın nuru Muhammed'e iki kere gösterildi. Bu rivayet Tirmizi'de e, geçmektedir. Evet kardeşlerim, bu rivayetlerden anlaşıldığı üzere Rabbimizin e, Rabbimiz'i Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görmesi, Allahu Alem O'nun nurunu görmesidir. Bu delillere dayanaraktan böyle söylüyoruz. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi bu hususta farklı görüşler e, alimlerce ortaya konulmaktadır. Allahu alem en doğru görüş budur. Çünkü e, ayette buyrulduğu gibi gözler onu göremez, o ise bütün gözleri görür. Tabii şu var. Peygamberimiz hadis-i şerifte Rabbimizi göreceğimizi e, bildirmektedir. Aynı ayın yani itişip kakışmadan ayın 14'ünde herkes tarafından ondördü halinin görülmesi gibi işte biz de Rabbimizi göreceğimizi Peygamberimiz bildirmektedir. Tabii bu e, cennete girenler için geçerlidir. Herkes göremeyecek. Cennette e, herkesin göreceği bir durum da olmayacak. Bu nimete mazhar olan kişiler e, buna, e, buna ulaşabilecek, bu duruma gelebilecek. Onun dışında yani Miraç hadisesinde bu, bu şekilde görülebileceği hakkında e, yani Rabbimizi Peygamberimizin kafa gözüyle yani dünyadaki haliyle görüp görmediği hakkında çok fazla yorum yapmanın e, bize kazandıracağı bir şey yoktur. En iyisini bilen Allah'tır. Yani Peygamberimizin görüp görmemesi bizim itikadımıza e, ya da amellerimize bir katkı sağlamaz. Ama biraz önce ifade ettiğim Bildirdiğim e, ayet ve hadis hadislerde konu allah Alem bir nebze olsun e, şüphelerimizi e, yok ediyor ve bize gerektiği kadar bir açıklama veriyor. Bunun ötesine geçip kafamızı bu hususlarla yormanın bir anlamı yok. Çünkü bu bizim İslam'ımıza yani Müslümanlığımıza, amellerimize, itikadımıza çok fazla bir e, artısı olmayacak bir konudur. Dolayısıyla üstünde durmanın anlamı yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.